Yani birisi iki kere iki dört desin, hiçbirinizin aklından çıkmaz ama dokuz dese sorarsın, ne demişti? Çünkü yanlış, akılda kalmaz ki. Evet, söyle. Oku bakalım neymiş bu, bu buradan mıydı? Sildim soruyu. Sildin, Ha, ah seni seni. Neyse, peki şimdi şimdi burada ayet kelimesi geçti, dikkat ederseniz 49. ayet, inne fî dâlikelle âyeten lekum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 "Lema nursilu bil ayati illa takhfifa biz ayetleri sadece korkutmak için göndeririz." Şimdi Resulullah'a ayet göndermediğini söylediğim bu ayet. E, Kur'an-ı ayetleri geldiğine göre burada ne kastediliyor? Bu da Kur'an'dan bir ayet olduğuna göre, değil mi? Ne anlatılıyor burada? Mucize anlatılıyor diye Başka bir şey olabilir mi? İşte hadi bakalım bu ayet kermeye de bir anlam versinler de görelim. Değiş, başka soğur.